Bakara suresi 142. ayetten itibaren. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan bir takım beyinsizler, Müslümanları üzerinde durdukları kıblesinden çeviren sebep nedir diyecekler. De ki, doğu da Allah'ın, batı da. O, kimi dilerse onu doğru yola iledir Böylece sizi vasat bir ümmet yapmışızdır. İnsanlara karşı hakikatin şahitleri olasınız. Bu peygamber de sizin üzerinize tam bir şahit olsun diye. Senin hala üstünde dura geldiğin Kabe'yi tekrar kıble yapmamız Peygamber'e uyanları ayağının iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayırt etmemiz içindir. Gerçi bu elbette büyük bir meseledir. Ancak bu Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler hakkında değil. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanları çok esirgiyendir. Rahmetini rayigan edendir. Biz yüzünü çok kere göğe doğru evirip çevirdiğini muhakkak görüyoruz. Şimdi seni herhalde hoşnut olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Namazda yüzünü artık mescidi haram tarafına çevir. Ey müminler siz de nerede bulunursanız namazda yüzlerinizi o yana döndürün. Şüphe yok ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu pek iyi bilirler. Allah onların yapacaklarından gafil değildir. Ant olsun ki sen kendilerine kitap verilenlere kıble meselesine dair her ayeti getirmiş olsan onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine tabi olucu değilsin. Hatta onların kimi kiminin kıblesine uyucu değildir. Andolsun, sana gelen bunca ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyacak olursan o takdirde şüphesiz ve muhakkak kendisine yazık etmişlerden sayılırsın. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu öz oğulları gibi tanırlar. Öyleyken içlerinden bir güruh kendileri bilip durdukları halde ...yine mutlaka hakkı gizlerler. Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphecilerden olma. Herkesin yüzünü kendine döndürücü olduğu bir yöneti vardır. Öyleyse siz de ey müminler... ...hayır işlerine koşun, birbirinizle yarış edin. Nerede bulunursanız bulunun... ...Allah hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz ki Allah... Her şeye hakkı ile kadirdir. Hangi yerden çıkarsan namazda yüzünü mescidi haram tarafına döndür. Bu emirde Rabbinden gelen mutlak bir haktır. Allah yapacaklarınızdan gafil değildir. Hangi yerden çıkarsan namazda yüzünü mescidi harama doğru çevir. Siz de ey müminler nerede olursanız olun yüzlerinizi o yana döndürün ta ki aleyhinizde insanların içlerindeki zalim olanlarından başkasının tutunabileceği bir hüccet kalmasın. Artık onlardan korkmayın benden korkun ta ki size karşı olan nimetimi tamamlayayım. bu sayede siz de hidayete kavuşmayı ümit edebilirsiniz. Nitekim içinizde kendinizden bir peygamber gönderdik ki o size ayetlerimizi okuyor. Sizi Allah'a eş tutmaktan, günahlardan, maddi ve manevi kötülüklerden kurtarıp tertemiz yapıyor. Size kitap ve hikmeti öğretiyor, bilmediğiniz şeyleri size bildiriyor. Öyleyse siz beni anın, ben de sizi anayım. Bir de bana şükredin. Bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler sabırla bir de namazla haktan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülmüş olanlar için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz iyice anlamazsınız. Andolsun sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenlere lütfu keremimin müşteli. Ki onlar kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın teslim olmuş kullarıyız ve biz ancak ona dönücüleriz diyenlerdir. Onlar Rablerinden mağfiretler ve rahmet hep onların üzerindedir ve onlar doğru yola erdirilenlerin ta kendileridir. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın şeairindendir. İşte kim o beyti, Kabe'yi hac veya umre kastıyla ziyaret ederse ...bunları güzelce tavaf etmesinde üzerine bir beis yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse mükafatını görür. Çünkü Allah taatlerin ecrini veren hakkıyla bilendir. Hakikat indirdiğimiz o açık açık ayetlerimizi ve doğruyu... ...biz kitapta insanlara onu pek aşikar bir surette bildirdikten sonra... Gizleyenler yok mu? İşte onların hali. Onlara hem Allah lanet eder ve hem lanet etmek şanından olanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, hareketlerini düzeltenler ve hakikati gizlemeyip iyice açıklayanlar başka. Ben artık onların günahlarından geçerim. Ben en çok tövbeyi kabul edenim. ...en çok esirgiyenim. Hakikat... ...küfredip de... ...kendileri kâfirler olarak ölenler yok mu? İşte onlar... ...Allah'ın... ...meleklerin ve bütün insanların laneti... ...onların üstündedir. Onun içinde... ...ebedi kalıcıdırlar onlar. Onlardan azap da hafifletilmez. Kendilerinin yüzlerine de bakılmaz... Hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem Rahman'dır hem Rahim'dir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün bir bir ardınca gelişinde, insanlara yarar şeyleri denizde akıtıp taşıyan o gemilerde, Allah'ın yukarıdan indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, deprenen her hayvanı orada üretip yaymasında, gökle yer arasında hakkın emrine boyun eğmiş olan rüzgarları ve bulutları evirip çevirmesinde, aklıyla düşünen bir kavim için nice ayetler vardır.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 Hakikaten pek çetin azapla bulunduğunu bilselerdi. O zaman görecekler ki arkalarından uyulup gidilenler kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşmıştır. Hepsi o azabı görmüşlerdir. Aralarındaki ipler de parçalanıp kopmuştur. Ve tabi olanlar şöyle demiştir. Bizim için bir dönüş olsaydı da Bugün bizden uzaklaştıkları gibi Biz de o gün onlardan uzaklaşsaydık Böylece Allah onlara bütün yaptıklarını Hasretler halinde gösterecektir Ve onlar cehennemden çıkıcılarda değildirler Ey insanlar Yerdeki şeylerden Helal ve temiz olmak şartıyla yiyin, şeytanın adımlarına uymayın çünkü o size hakikaten apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmeyeceğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler. O küfredenlerin hali, bağırıp çağrıştan başka bir şey duymayan haykıranın haline benziyor. Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Onun için düşünmezler. Ey iman edenler, size rızk olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin eğer ona kulluk ediyorsanız. O size ölüyü, kanı, domuz etini bir de Allah'tan başkası için kesileni katiyen haram kıldı. Fakat kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa kimseye saldırmamak ve Addi ölmeyecek miktarı geçmemek ile onun üzerine günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, hakkıyla esirgeyicidir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onunla az bir bahayı satın alanlar, onlar karınlarına ateşten başka bir şey yemiş olamazlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Onları temize de çıkarmaz. Onlar için pek acıklı bir azap vardır. Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı, mağfirete bedel azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne de sabırlıdırlar. Bu azabın sebebi şudur. Çünkü Allah kitabı şüphesiz hak olarak indirmiştir. O kitapta ihtilafa düşenler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Namazda yüzlerinizi doğu ve batı yönüne döndürmeniz iyilik ve taat değildir. Fakat iyilik ve taat Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden, malını Allah sevgisiyle mala olan sevgisine rağmen akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmış misafirlere, dilenenlere ve köle ve esirlere veren, namazını dosdoğru kılan, zekatını veren kimselerin, ahitleştikleri zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntıda ve hastalıkta, ve muharebenin kızıştığı zamanlarda sabrı metanet gösterenlerin iyilik ve taatidir. Onlar sadık olanlar onlardır ve onlar takvayı erenlerin de tak kendileridir. Ey iman edenler, maktuller hakkında size kısas yazıldı. Hür hürle, köle köleyle, dişi dişiyle kısas olunur. Fakat kimin lehinde maktulün kardeşi tarafından cüz'i bir şey affolunursa hemen kısas düşer. Artık örfe uymak, borcu ona, maktulün velisine güzellikle ödemek lazımdır. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve esirgemedir. O halde kim bu aftan ve edadan sonra katile veya taraflarına, ...tecavüzde bulunursa... ...onun için... ...pek acıklı bir azap vardır... ...ey salim akıl sahipleri... da sizin için bir hayat vardır... ...ta ki sakınasınız... ...sizden birinize... ...ölüm gelip çattığı vakit... ...eğer mal bırakacaksa... ...anaya, babaya... ...yakın akrabaya... Meşru bir surette, vasiyette bulunmak, takva sahipleri üzerinde bir hak olarak farz edildi. Artık kim bunu, ölünün bu vasiyetini işittikten sonra onu değiştirirse, herhalde vebali onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitici, kemaliyle bilicidir. Bununla beraber kim vasiyet edenin haksızlığa meylinden yahut günaha gireceğinden endişe edip de alakalıların aralarını bulursa ona da hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, hakkıyla esirgeyicidir. Ey iman edenler! Sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı. ...ta ki korunasınız. Oruç sayılı günlerdir. Artık sizden kim o günlerde hasta yahut sefer üzerinde olur... ...ve orucunu yemiş bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. İhtiyarlığından yahut şifa bulması ümit edilmeyen bir hastalıktan dolayı... ...oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine de bir yoksul doyumu fidye lazımdır. Bununla beraber kim gönül isteğiyle bir hayır yaparsa işte bu onun için daha hayırlıdır. Oruç tutmanız sizin hakkınızda yemenizden ve fidye vermenizden hayırlıdır bilirseniz. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an onda indirilmiştir. O Kur'an ki insanlara hidayettir, doğru yolun ve hakla batılı ayırt eden hükümlerin nice açık delilleridir. Öyleyse içinizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim de hasta olur yahut bir sefer üzerinde bulunursa o halde başka günlerde oruç tutamadığı günler sayısınca orucunu kaza etsin. Allah size kolaylık diler. Size güçlük istemez. Bu kolaylığı istemesi o sayıyı ikmal etmeniz Allah'ı sizi muvaffak buyurduğu o şeyden dolayı da büyük tanımanız içindir. Olur ki şükredersiniz. Kullarım sana beni sorunca haber ver ki işte ben muhakkak yakınımdır. Bana dua edince ben o dua edenin davetine icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icabet ve bana iman etsinler. Ta ki o sayede doğru yola ulaşmış olalar. Oruç günlerinizin gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal edildi. Onlar sizin için, siz de onlar için birer libassınız. Allah nefislerinize karşı zaaf göstermekte olduğunuzu bildi de... ...tövbenizi kabul etti, sizi bağışladı. Artık bundan sonra geceleri onlara yaklaşın... Ve Allah'ın hakkınızda yazdığını isteyin. Bütün gece fecri sadık olan ak iplik, kara iplikten size seçilinceye kadar yiyin, için, sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz zaman kadınlarınıza geceleri de yaklaşmayın. Bu hükümler Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onlara... O sınırlara yaklaşmayın. İşte Allah ayetlerini böylece insanlara açıklar. Ta ki korunsunlar. Aranızda birbirinizin mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Ve kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını günahla yemeniz için onları hakimlere aktarma etmeyin. Sana yeni doğan ayları sorarlar. De ki o insanların faydası için bir de hac için vakit ölçüleridir. İyilik ve taat evlere arkalarından gelmeniz değildir. Fakat iyilik eden Allah'a muhalefetten sakınandır. Evlere kapılarından gelin. Allah'tan korkun ta ki muradınıza kavuşasınız. Size harbaçanlarla Allah yolunda siz de dövüşün. Ancak aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları, size harbaçanları nerede yakalarsanız öldün. Onları sizi çıkardıkları yerden çıkarın. Fitne katilden beterdir. Onlar mescid-i haram yanında, orada sizinle dövüşünceye kadar... ...siz de orada kendileriyle dövüşmeyin. Fakat... ...orada sizi öldürürlerse... ...siz de onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. Bununla beraber... ...muharebeden vazgeçerlerse... ...şüphesiz ki Allah... ...çok bağışlayıcı... ...hakkıyla esirgeyicidir. Fitne kalmayıncaya... ...din de... Yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına hiçbir husumet yoktur. Haram ay haram aya bedeldir. Hürmetler karşılıklıdır. Onun için kim sizin üzerinize saldırırsa siz de tıpkı onların üstünüze saldırdıkları gibi ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki şüphesiz Allah takva sahipleriyle beraberdir. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Allah muhakkak iyilik edenleri sever. Haccı da umreyi de Allah için tam yapın. Fakat herhangi bir sebeple, Bunlardan alıkonursanız o halde kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Bununla beraber kurban yerine minaya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Artık içinizden kim hasta olur yahut başından bir reziyeti bulunursa ona oruçtan ya sadakadan yahut da kurbandan biriyle fidye vacip olur. Emin olduğunuz vakit ise kim hacca kadar umre ile faydalanmak isterse kolayına gelen bir kurbanı kesmek vacip olur. Fakat onu bulamazsa hac günlerinden ihramlı olarak üç, döndüğünüz vakit yedi gün olmak üzere oruç tutmak vacip olur ki bunlar tam on gün eder. Bu ailesi, kametgahı, Mescidi haramda bulunmayanlara aittir Allah'tan korkun Ve bilin ki Allah Cezası cidden çetin olandır Hac ayları Bilinen aylardır İşte kim onlarda Hacı kendine farz eder İhrama girerse Artık hacda Kadına yaklaşmak Günah yapmak Kavga etmek yoktur siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de hac seferinize yetecek miktarda azıklanın. Muhakkak ki azın en hayırlısı takvadır. Ey kamil akıl sahipleri benden korkun. Hac mevsiminde Rabbinizden rızık istemenizde bir günah yoktur. Arafattan boşanıp El birlik aktığınız zaman meş'ari haramın yanında Allah'ı zikredin. O size nasıl hidayet ettiyse siz de onu öylece anın. Siz bundan evvel gerçek sapıklardandınız. Sonra insanların el birlik döndüğü yerden siz de dönün. Allah'tan günahlarınızı mağfiret buyurmasını isteyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, hakkıyla esirgeyicidir. Hacayt ibadetlerinizi bitirince, atalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı an. Artık o insanlardan kimi, Ey Rabbimiz bize nasibimizi dünyada ver der ki, onun ahiretten nasibi yoktur. Kimi de ey Rabbimiz bize dünyada da iyi hal ver, ahirette de iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru der. İşte onların kazandıklarından nasipleri vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Bir de sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Kim iki günde minadan dönmek için acele ederse, üstüne günah yoktur. Kim de geri kalırsa ona da günah yoktur. Fakat bu takva sahibi içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki muhakkak hepiniz ancak ona varıp toplanacaksınız. İnsanlardan öyle kimse vardır ki onun dünya hayatına ait sözü hoşuna gider ve o kalbinde olana Allah'ı şahit getirir. Halbuki o düşmanların en yamanıdır. O yeryüzünde iş başına geçti mi orada fesat çıkarmaya, ekini ve zürriyeti kökünden kurutmaya koşar. Allah fesadı sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman izzeti nefsi kendisini daha ziyade günah işlemeye götürür. İşte Öylesine cehennem yetişir. O hakikat ne kötü yataktır. İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allah'ın rızasını isteyerek nefsini satın alır. Allah kullarına çok merhametlidir. Ey iman edenler hep birden sulh-ü selama girin. Şeytanın adımları ardına düşmeyin çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Size bunca aşikar deliller geldikten sonra yine kayarsanız bilin ki şüphesiz Allah mutlak galiptir, tam hikmet sahibidir. Onlar illa Allah'ın buluttan gölgeler içinde meleklerle birlikte kendilerine geli vermesine ve işlerinin bitirli vermesine mi bakıyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Sor İsrailoğullarına, onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini, o nimet kendisine geldikten sonra küfr ile değiştirirse, şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. Küfredenlere dünya hayatı pek süslendi. İman edenlerden kimiyle eğleniyorlar halbuki takvaya erenler kıyamet gününde onların üstündedirler Allah kimi dilerse ona hesapsız rızık verir.